أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يدل فلا حديله وإشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وإشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أستقال حديث اكتاب الله وخير الهديه صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Said Tefsir'de Furkan Suresi 23. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Onların yaptıkları her bir amele yönelir, onu saçılmış zerreler haline getiririz. Mücahit Rahimullah dedi ki, ve kadimna kelimesi yöneliriz demektir. İbn Abbas heba hebaen mensura kavli serpilmiş su demektir. Salim Mevla Ebu Huzeyfer radıyallah ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Tihame dağı kadar amelleri olan bir kavim getirilecek. Bunlar getirildi zaman Allah onların amellerini dağılmış zerrelere çevirecektir. Sonra bunlar cehenneme atılacaktır. Salim radıyallan Elan Resulü anam babam sana feda olsun. Bu kavmin özelliklerini bana söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunlar namaz kılar, oruç tutar ve az da olsa gece vakti ibadet ederlerdi. Fakat bunlar öyle kişilerdi ki kendilerine haram bir şey sunulduğu zaman üzerine atlayarak onu kabul ederlerdi. Allah da onların amellerini çürüttü. Ravilerden Malik bin Dinar vallahi bu nifaktır dedi. El-Mualla bin Ziyad sakalından tutup vallahi doğru söyledin ey Ebu Yahya dedi. Bunu Ebu Naim Hilye'de, İbni Bişran Emal'de, Ebunaim yine Marifetü Sahabe'de, İbni Ebit Dünya El Ahval'de, Hatip El Müttefik ve El rivayet etti. Sevban radıyallahu anh'dan benzer şekilde gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden bazı kavimler biliyorum ki kıyamet gününde tihame dağlar gibi amelleriyle getirilirler. Allah azze ve celle o amelleri saçılmış zerrelere çevirir. Fevban radıyallahu dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bize onların özelliklerini anlat ki bilmeden onlardan olmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar kardeşlerinizden, sizin cildinizdendir. Sizin nasip aldığınız gibi geceden de nasiplerini alırlar. Lakin onlar yalnız kaldıklarında Allah'ın haramlarını çiğneyen kimselerdir. Bunu İbn-i Mace, Levsatta ve Sagir'de Taberani, Rüyani, Deylemi rivayet etmişlerdir. Elbani es da sahih olduğunu değirtmiştir. Evet, iki hadiste... Aynı manada. Yani bir kısım kulların amelleri, amelleri var bunların, yani oruçları, gece ibadetleri, e, böyle amelleri var, namazları var fakat e, haramla baş başa kaldıkları zaman, yani fırsat buldukları zaman buna atlarlar e, veya yalnız kaldıklarında Allah'ın haramlarını çiğnerler Bu sebeple amelleri saçılmış zerrelere çevrilir. Bu büyük bir tehdittir. Ee, Malik bin Dinar Rahimullah hadisin ravisi bu nifaktır diyor. Nifak ehli demek ki e, nifak ehli içerisinde de e, gece ibadeti yapan, namaz kılan, oruç tutanlar bulunabilir. Nitekim e, Ebu Hüreyre radıyallahu gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nice oruç tutanlar vardır ki, onların oruçlarından nasibi sadece aç kalmak veya susuz kalmaktır. Nice gece kıyamı yapan, gece namazı kılan kimseler vardır ki, onların bu kıyamlarından nasibi sadece uykusuzluktur buyurmuştur. Bukhara müslimin şartlarına göre bir hadiste. Bu e, yani ya riyayla yapılan ameller veya e, bidat üzere yapılan ameller, yani amellerin Allah Azze ve Celle katında makbul olabilmesi için, İki şart vardır. Birisi ihlas, sadece Allah rızası için yapılması. Buna riya, gösteriş, suma, duyurma gibi şeylerin bulaştırılmaması ve sünnete uygun amel edilmesidir. Yani bu iki şeyden birinin ihlali, amellerin kabul edilmesini engeller. Bu sebeple yani Allah'tan sakınmak gerekir. Yine ihlas üzere amele devam eden niceleri vardır ki kalpleri bozulur, değişir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes bin Malik Radyaland'dan e, gelen rivayette kalplerin tencerenin kaynadığı gibi, alt-üst olduğu gibi böyle alt-üst olacağından, değişeceğinden bahsetmiştir. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sık sık, e, Ey mukallibel Kulu, kalpleri evirip çeviren bizim kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl diye dua ederdi. Böyle bir duayı öğretirdi. Yani kişinin hali sonradan da değişebilir bundan. Kötü bir hale değişmekten Allah'a sığınırız. Burada da buna benzer durum söz konusu olabilir. Yani kişi amel ehlidir, dağlar gibi ameli vardır ama saçılmış toz zerrelerine çevrilebilir bu. Allah korusun. 24. O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir. Katade Raymullah dedi ki, burada en güzelinden kalınacak bir yer ve barınacak bir ev kastedilmektedir. Ebu Ureyr'e radiyalanden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Cennete girecek olan ilk zümre, Dolunay gecesindeki ay şeklinde girerler. Orada tükürmez, sümkürmez ve dışkı yapmazlar. Kapları yani tabakları altındandır, tarakları altın ve gümüştendir, yakacakları ve denilen bir şeydendir. Terleri misktir.'' Onlardan her birine güzelliklerinden dolayı baldırlarının ilikleri, etlerinin arkasından görünen iki eş vardır. Aralarında ihtilaf ve kinleşme olmaz. Kalpleri birdir. Sabah akşam Allah'ı tesbih ederler. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 25. O gün gökyüzü bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. 26. İşte o gün gerçek mülk Rahman'ındır. Kafirler için de pek çetin bir gündür o i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah kıyamet günde yeryüzünü kabzasına alır, göklerde sağında olur. Sonra şöyle buyurur. Ben el-melikim. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radiyalanmadan kıyametten önce bir seslenince şöyle seslenir. Ey insanlar size kıyamet geldi. Bunu diriler ve ölüler iştiriler. Allah dünya semana nüzul ederek şöyle iddia eder. Bugün mülk kimindir? Elvahit ve El-Kahhar olan Allah'ındır. Bunu Nesai-i sünev Kübra'da hakim, Lalka-i şerhusul -i ve Ebu Naim Hilya'da Sayısnatla rivayet etmişlerdir. 27. O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der. Keşke Rasul ile birlikte bir yol tutsaydım. Kata'da, Rahimullah dedi ki burada yol ile kast edilen Allah'a itaattir. Yani keşke Resul ile beraber Allah'a itaat etseydim demektir dedi. 28 yazık bana keşke falancayı dost edinmeseydim. Mücahit dedi ki burada şeytan kast edilmektedir. 29 çünkü zikir bana geldikten sonra o beni ondan saptırdı. Şeytan insanı yüzüstü bırakıcıdır. Katade dedi ki şeytan kıyamet günde insanı bırakır ve ondan uzak olur. Burada yine ayette ez kelimesi yani لَقَدْ اَدَا لَنِ ifadesinde e, zikir kelimesi eliflamlı e, marife bir kipte gelmiştir. Burada Kur'an ve sünnet kastedilmekte. Bunu daha önce açıklamıştık zikir ile kastedileni. Yani zikir bana geldikten sonra Kur'an ve sünnet delilleri bana ulaştıktan sonra beni ondan saptırdı. Kişiye Kur'an ve sünnet delilleri ulaştıktan sonra onu kim bu delillerden uzaklaştırıyorsa işte bu dostlardan e, teberrür etmek isteyecek o gün ama e, o kendisini saptırdığı için keşke onlarla beraber yol tutmasaydım onu dost edinmeseydim diye kişi pişman olacaktır İbn Abbas radıyallahu dedi ki Ebu Muayt Mekke'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturur ve ona eziyet etmezdi Ebu Muayt yumuşak huylu bir kimseydi Kureş geri kalan Kureş'in ileri gelenleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle oturduklar zaman ona eziyet ederlerdi Ebu Muayt'ın Şam bölgesine gidip gelen bir dostu vardı. Kureyşliler Ebu Muayt atalarının dininden çıktı derlerdi. Ebu Muayt'ın dostu bir gece Şam'dan dönüp geldi. Hanımına Muhammed üzerinde bulunduğu şey hususunda ne yaptı diye sordu. Hanımı daha ağır şeyler yaptı dedi. Adam dostun Ebu Muayt ne yaptı diye sordu. Hanımı atalarının dininden çıktı dedi. Bunun üzerine o adam geceyi kötü bir şekilde geçirdi. Sabah olunca Ebu Muayt arkadaşının yanına geldi ve ona selam verdi. Dostu Ebu Muayt'ın selamını almadı. Ebu Muayt sana ne oluyor ki selamı almıyorsun dedi. Dostu senin selamına nasıl karşılık vereyim ki sen atalarının dininden çıkmışsın dedi. Yani şirk ehlinin bile batıl dinler üzerindeki şu vela verasına bakın. Ebu Muayt Kureş bunu da mı yaptı yani benim Müslüman olduğumu da mı iddia etti dedi. Dostu evet dedi. Ebu Mayt, ben Muhammed'e ne yaparsam Kureyşlerin gönlü rahata kavuşur dedi. Dostu, Muhammed'in meclisine gidersin, onun yüzüne tükürürsün ve ona bildiğin en kötü sövgüleri söylersin dedi. Bunun üzerine Ebu Mayt da öyle yaptı. Nebi sallallahu aleyhi ve Sellem yüzündeki tükürü silmekten başka bir şey cevap vermedi. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Mayt'a dönüp, ''Eğer senin Mekke dağlarından dışarı çıktığını görürsem seni bir yere dikip boynunu vuracağım.'' dedi. Bedir Savaşı günü olduğunda Ebu Muayt'ın arkadaşları Müslümanlarla savaşmak için yola çıktı. Fakat Ebu Muayt yola çıkmaktan kaçındı. Arkadaşları ona bizimle birlikte savaş için sen de çık dedi. Ebu Muayt Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i kast ederek bu adam bana eğer Mekke dağlarından dışarı çıktığını görürsem seni bir yere dikip boynu vuracağım diye tehditte bulundu dedi. Arkadaşları senin yetişilemeyen kızıl bir deven var. Eğer bizim için hezimet olursa, yeni olursa onun üzerinde uçup gidersin dediler. Bunun üzerine Ebu Muayt arkadaşlarıyla beraber Bedir'e doğru yola çıktı. Allah müşrikleri hezmete uğratınca Ebu Muayt'ın devesi yerdeki bir çukura saplanıp kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esir olarak Kureş'ten 70 kişi içerisinde Ebu Muayt'i dağıldı. Ebu Muayt Nebi sallallahu aleyhi ve selleme getirilince o... Bunların arasından sadece beni mi öldüreceksin diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüzüme tükürmen sebebiyle evet buyurdu ve Ebu Mayt öldürüldü. Bunun üzerine bu Furkan 27-29. ayetleri nazil oldu. Bunu Ebu Naim Delal'ün nübüvvede sayısnatla rivayet etmiştir. Elban-ı sayısirette 30. Rasul der ki, Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Mücadeledeki dedi ki, İpte kazı o kavli, o sihirdir diyerek çirkin sözler söylediler demektir. Katade dedi ki bu Nebi'nizin kavmini Rabbine şikayetedir. 31. ayet işte biz böylece her Nebi için suçlulardan düşmanlar kıldık. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Katade Raymullah dedi ki. Allah nebisini teselli ederek senden önceki nebiler de kavimlerinde aynı şeylerle karşılaşmıştır. Bunlar sana büyük bir şey gelmesin diyor. es dedi ki ne kadar nebi gönderildiyse günahkarlar mutlaka kendisine düşman olmuştur. Yine ne kadar nebi gönderildiyse mutlaka günahkarların bir kısmı bir kısmından daha çok kim beslemiştir. 32. İnkar edenler Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle diyor. Müşrikler eğer Muhammed iddia ettiği gibi bir nebi ise Rabbi Kur'an'ı bir defada toptan indirmemekle kendisine azap etmiyor mu? Kur'an'ı birer ikişer ayet ve sureler halinde indiriyor dediler. allah Teala onların bu dediklerine cevap olarak bu ayetleri indirdi. Yine İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki Kur'an tek seferde Kadir gecesinde dünya semasına indirildi. O yıldızların yerlerindeydi. Sonra Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onu bir bir ardınca indirdi. Yani gerektiren sebepler meydana geldikçe indirdi. Sonra İbn Abbas bu ayeti okudu. Evet bunun her ikisinde hakim rivayet etmiştir. Diğer rivayette İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki Kur'an dünya semasına Ramazan ayında Kadir gecesinde toptan indirildi. Müşrikler bir olay yaşadığı zaman Allah onlara bir cevap veriyordu. Sonra Allah onu 20 yılda ayet ayet ayırmış ve bu şekilde Resulüne indirmiştir. Bunu Nesai, Taberi, Hakim ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu diğer rivayet, Hakim'in rivayeti ne? Kur'an ez zikirden yani levh-i mahfuzdan kısımlar halinde dünya semandaki Beytül İzzet'e konuldu. Cibril aleyhisselam onu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tane tane indirmeye başladı. Ömer r.a. Kur'an'ı beşer ayet olarak öğrenin. Zira Cibril, Kur'an'ı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme beşer beşer indirmiştir. Bunu Beyhak Şuhab-ül İman'da, Ebu Naim Hilya'da, Hatip tarihinde, Dar Kutni El-Mu'telef ve el, -Mu'telef, el rivayet etmiştir. i̇bn Kesir, fadal Kur'an ve Müsnedül Faruk'ta isnadı ceyittir demiştir. 33. Onların sana getirdikleri hiçbir misal yoktur ki sana doğrusunu ve daha güzel açıklayanını getirmeyelim. İbn-i dedi ki ayet, kafir kişi sana bir misalle geldiği zaman mutlaka onların misallerine karşılık verecek en güzel açıklamayı getirmişizdir anlamındadır. 34. Yüzüstü cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar yerleri en kötü, yolları en sabık olanlardır. Enes bin Malik Radyolant der, bir adam elan Resulü kafir kıyamet gününde nasıl yüz aşı olunacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Dünyada onu ayakları üzerinde yürüten, kıyamet günde onu yüzüstü, yüzü üzerinde yürütemez mi? Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Muayyye bin Hayde radiyalanter, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Muhakkak ki sizler kıyamet günde yaya olarak, binekli olarak ve yüzüstü sürünerek haşrolunacaksınız. Bunu Tirmizi, Sünel-i Kübra'da Nesai, Hakim, İbni Evi Şebi ve Ahmet Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. 35- Anl Olsun biz Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Katade dedi ki kitabıyla kastedilen Tevrat'tır. Veziran kelimesi ise yardımcı ve destek demektir. 36 Ayetlerimizi yalan sayan kavme gidin dedik. Sonunda onları yerle bir ediverdik. İbn Abbas radıyallahu Fedemler Nahum Tedmira kavli onları azapla helak ettik demektir demiştir. 37 Nuh kavmine gelince Rasulleri yalanladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Zalimler için can yakıcı bir azap hazırladık. 38. Adı, Semud'u, Res halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de. Mücahit dedi ki, Erras ras bir kuyudur. Bu kuyunun yanında kendilerine asabur Ras denilen bir kavim vardı demiştir. Abdullah bin Büsür radıyallahu anh'ten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini başıma koyarak bu çocuk bir nesil, bir karın yaşayacaktır buyurdu. Ravi diyor ki Abdullah bin Büsür radıyallahu anh 100 yıl yaşadı. Bu da karın yani bir asır, bir nesil kelimesinin Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam ifadesinde 100 sene olduğunu gösteriyor. Bunu hakim Ziya Bezzar Beyhaki tarihinde Bukhari rivayet etmiştir. Elbani es da tercih etmiştir. Ebu Umami el-Bahili radyalan anh'tan bir adam dedi ki ey Allah Resulü Adem aleyhisselam bir nebi miydi? Resulullah Aleyhisselatü vesselam, evet kendisiyle kelam edilen bir nebiydi buyurdu. Onunla Nuh Aleyhisselam arasında ne kadar zaman var diye soruldu. Resulullah Sallallahu Aleyhi 10 nesil buyurdu. Yani bunu 100 ile çarptığın zaman, yani her bir nesil 100 e, sene olarak açıklanmıştı. Nuh Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam arasında ne kadar zaman var diye soruldu. Resulullah Aleyhisselatü vesselam, yine 10 nesil buyurdu. Bunu İbn-i İbban Hakim, İbn-i Ebi Hatim tefsirinde Taberani, El Esma ve Sıfat'ta Beyhaki sayısızla rivayet etmiş, Elbani es-Sıgha'ya da tahric etmiştir. 39. Onların her birine misaller getirdik, hepsini kırdık geçirdik. Katade dedi ki: Allah her şeyi açıklayarak insanları uyarmış ve sonra intikam almıştır. 40. Andolsun bela ve felaket yağmuna tutulmuş olan o beldeye uğramışlardır. Peki onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. Yani ahiret gününe inanmamaktadırlar. Katade Rahimullah, burada Lut Aleyhisselam'ın kasabası kastedilmektedir. Onlar tekrar diriltilip hesaba çekilmeyi ummuyorlardı, buna inanmıyorlardı. 41. Seni gördükleri zaman bu mu Allah'ın resul olarak gönderdi diyerek hep seni alaya alıyorlar. Urbe bin Zübeyr dedi ki, Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu şöyle dedim. Ey Abdullah, Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok dokunan ezası ne olmuştur söyler misin? Abdullah bin Amr radıyallahu dedi ki, bir gün Kureyş'in bütün eşrafı Kabe'nin yakında toplanmıştı. Kendi aralarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bahsedip şöyle dediler. Muhammed'e karşı sabrettiğimiz kadar hiçbir kimseye sabretmiş değiliz. Baksanıza o bize akılsız diyor, atalarımızı kötülüyor, dinimizi reddediyor. Aramızı ayırıyor, ilahlarımıza sövüyor. Böyleyken biz ona hala sabrediyoruz. İşte onlar bu şekilde konuşurlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oraya çıka geldi. hacer önüne kadar gelip onu selamladıktan sonra tavafa başladı. Kureyş'in önünden geçerken Kureyş ona kötü söz söyleyerek hakarette bulundu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bundan eza duyup rengi soldu. Tavafına devam edip ikinci defa Kureyş'in önünden geçerken Kureyş yine kendisine hakarette bulundu. O ise tavafına devam edip üçüncü defa onların önünden geçerken onlar yine kendisine hakarette bulundular. Bunun üzerine orada duraklayan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş şeytaben dedi ki ''Duyuyor musunuz ey Kureyş topluluğu? Nefsim elinde olan Allah yemin ederim ki ben sizi boğazlamaya geldim.'' Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü onlara o kadar işledi ki hepsi yerinde dona kaldı. Ona karşı düşmanlıkta en ileri olanlar bile yaltaklanmaya başladı. Sözün en güzelini söyleyerek, ''Haydi tavafına devam et ey Muhammed, haydi devam et, sen kendini bilmez cahilin biri değilsin.'' diyerek Nebi sallallahu aleyhi ve selleme başladılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de tavafına devam etti. Ertesi gün Hicr'de toplandıklarında ben de yanındaydım. Birbirlerine şöyle diyorlardı, ''Sizden ona ulaşan ulaştı, ondan da size ulaşan ulaştı. Öyle ki son hoşunuza gitmeyecek şeyi size söyledi ve siz de onu bıraktınız.'' Onlar bu haldeyken birden yanlarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp geldi. Tek bir adam gibi üzerine atlayıp etrafını kuşattılar. Dediler ki, şunlar ve şunlar sen söylemedin mi? Böylece ondan kendilerine ulaşan, ilahlarını ve dinlerini ayıplayan sözleri zikrettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet bunlar söyleyen bendim buyurdu. Bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ridasından tuttuğunu gördüm. Gerisinde bulunan Ebu Bekir radyalan kalkarak, Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldüreceksiniz diye ağladı. Sonra ayrıldılar. Kureyş'in verdiği en şiddetli eziyet olarak bunu gördüm diyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a. Bunu İbni Ben Ahmet, İbni de Delail'de Beyhakisayi İsnad'da rivayetler Elbani Sayyus Sire'de sahilemiştir. 42. Şayet sebat göstermeseydik gerçekten bizi neredeyse ilahlarımızdan saptıracaktı diyorlar. Azabı gördükleri zaman asıl kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. İbnü Cüreş dedi ki levla ensaberna kavli sebat etmeseydik demektir. 43 Hevasını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin? İbn Abbas radıyallanmadan müşrikler ellerinde beyaz bir taşlan yapılmış olan uzlaya ibadet ederlerdi. Ondan daha güzelini bulurlarsa onu atıp onu alırlar ve daha güzel bulduklarına ibadet ederlerdi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Yani hevasına ilah edinen derken işte bir put beğenip ona ibadet eden, sonra daha güzelini beğenip ona ibadet eden bu kastediliyor dedi. İbn Abbas radıyallahuna yine dedi ki bu ayette bahsedilen kişi Allah'tan bir hidayet ve delil olmaksızın ilah edinen ve Allah'ın da kendisini bir ilim üzere saptırdığı kafirdir. Allah onu ezeli ilmi üzere saptırır. Hasan el Basri dedi ki hevasını ilah edinen kişi arzuladığı her şeye tabi olan kimsedir. Katade dedi ki, burada nefsinin her arzuladığını ve canın çektiği her şeyi yapan kişi kastedilmektedir. Onu bu şeylerden ne bir vera, yani sakınma duygusu, ne de takvalı koyar. Yani Allah'tan sakınması. Vekilan kelimesi ise yardımcı demektir, diyor. Evet, heva geniş bir konu. Hevaya uymak, hevaya ilah edinmek. Heva, Kur'an ve sünnetin zıttı olan her şey. Vahyin tam mukabilidir. Bu sebeple bidat ehline heva ehli denilmiştir. Yani hücur ehli de bir çeşit heva ehlidir. Günahları, hevasının isteklerine uyarak şey. Ama heva ehli tabiri dinde bidatlere uyan, bidatleri din kimse hakkında kullanmıştır. Yani Kur'an'dan ve sünnetten bir delil olmaksızın kendi arusuyla ibadet eden. Zaten ayetin nüzul sebebine baktığın zaman o da bir ibadet üzerine yani putlara ibadet birini beğeniyor sonra diğerini beğeniyor öbürünü atıyor hep heva üzerine delil değil de arzularının yönlendirdiği bir ibadet. İbadetle alakalı dini konularla daha çok alakalıdır. Bu çok geniş bir mevzu kişinin şehvetlerine uymaz haram isteklerine uyması haram olan şeyleri helal diye itikad etmesine sebep olur Hevaya uymak, helalleri haram diye itikad etmesine sebep olur. E, bu sebeple yani kişi haramı helal, helali haram itikad ettiği zaman hevasını ilah edinmiş olur. Yani bu şirk boyutuna böyle gelir. Evet, bundan Allah'a sığınmak gerekir. E, yani kişi yaptığını güzel görmeye başlar. Şeytan ona yaptığı ameli süsler, hevasını süsler ve işlediği haramı e, helal Meşru bir şey gibi itikad etmeye başlar. Kur'an ve sünnetten açık deliller olmasına rağmen o uyduruk kaydırık fetvalar peşinde koşar. Arusuna uyacak fetvayı arar. Peygamberler hevalarına uyan şeyi getirmediğinde İsrailoğulları peygamberlerini öldürüyorlardı. Yani Allah azze ve celle bunu haber vermiştir. Yani heva insanın dinini etkileyen bir şeydir. Bu sebeple hevayı ilah edinme tabirinden bahsediliyor. Yani helal-haram itikadını, tevhid-şirk itikadını değiştirecek şekilde. Bugün bazı insanlar biliyorsunuz uydurma rivayetler, hatta bırakın rivayetleri, rüyalar veya uyduruk, menkıbeler sebebiyle Allah'tan başkasına yalvarma, secde etme derecesine varacak kadar şirk bir takım amelleri işliyorlar ve bununla da Allah'a yakınlaştıklarını zannediyorlar. Zümer Suresi 3. ayetinde Allah Azze ve Celle şirkelini böyle bir şeyden e, yani nasıl yaptıklarını, nasıl küfre saptıklarını haber veriyor. Onlar derler ki yani Allah'ın dışında dostlar edinenler, biz sadece bunlara e, bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Yani onların böyle söylemeleri bir heva hevadır. Yani Allah'tan gelen bir delille değildir. 44. Yoksa sen onların çoğunun gerçekten dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. İbn-i Abbas'la onlar hidayeti işitmez, göremez ve akledemezler demiştir. 45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi o elbet hareketsiz, onu hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık. Yani bunlar e, icaz dolu ifadeler. Yani ne demek? Allah gölgeyi uzatıyor, kısaltıyor. Dilese bunu hareketsiz kılardı. Güneşi de sonra ona delil kıldık diyor. Yani gölgenin uzamasının, kısalmasının güneşle alakası yok yani doğrudan. Bunu uzatıp kısaltan Allah'tır. Güneş de bunu delil. Yani güneş sayesinde, o ışık sayesinde biz e, bunu görebiliyoruz, fark edebiliyoruz. Sebep o değil yani. i̇bn Abbas radıyallahu anh, gölgeyi uzatması feclin doğuşu ile güneşin doğuşu arasıdır. Sakinen kavli durgun demektir. Güneşin delil kılınmasıyla ile edilen de güneşin doğmasıdır. 46. Sonra onu yavaş yavaş kendimize çektik. i̇bn Abbas radıyallahu anh, yesira kelimesi hızlıca demektir. Ee, Mücahit dedi ki Allah dileseydi gölgeye güneş değmez ve gölge yok olmazdı. Ancak güneş ışınları gölgeyi kaplar ve bizim görebi, göremeyeceğimiz bir şekilde Allah gölgeyi kendine çeker. Yani gölge bir varlıktır. Güneşle oluşmaz. Evet. 47. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu bir dinlenme kılan, günüzü de dağılıp çalışma yapan odur. Mücahit dedi ki Nuşura kelimesiyle iş yapma zamanı kastedilmektedir. Evet 48, rüzgarları rahmetin önünde müjdeci olarak gönderen odur. Biz gökten tertemiz su indirdik. Ubeyid bin Umer Rahimullah'tan Allah bir rüzgar gönderir ve yeryüzüne yayar. Sonra Allah ikincisini göndererek bulutları yoğunlaştırır. Sonra Allah üçüncüsünü göndererek aralarını birleştirir ve küme haline getirir. Sonra dördüncüsüyle yağmur yağar i̇bn Abbas radıyallahu anh'a hiçbir senede yağan yağmur diğer senedeki yağmurdan daha fazla değildir. Lakin Allah onu malu kadından dilediği yere yönlendirir. Yani her sene aynı miktarda yağmur yağar. Fakat Allah azze ve celle dilediği yere yönlendirir bu yağmuru. Kim yere fazla kimi yere az yağar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan Eyalan Resulü bu dağ kuyusundan abdest alabilir miyim? Çünkü kadınların haiz bezleri Köpekleşleri ve pislikler oraya atılmaktadır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Su temizdir ve onu hiçbir şey pis, pisletmez. Bunu Ahmet, Ebu Davud, Tirmiz ve Nesai sayısınatla rivayet etmiştir. Evet suyu e, suyun özelliği kendi başına özelliği temiz. Aslen temizdir. E, mesela iki kulle suyu, iki varil suyu e, necis olmaz diye geliyor diğer bir hadiste. Burada suyun necis olmasıyla olmaması hususunda bazı kayıtlar vardır. Mesela bir suyun içerisine necaset düşer de onun kokusunu, rengini veya tadını bu üç vasfından birini değiştirirse bu necaset, o su onun hükmünü alır. Yani pis hükmünü alır. Ama e, mesela bunun sınırı nedir? İki kulle. 2 varil miktardaki su e, kendini temizleyici özelliktedir. Mesela bu, bu dağ kuyusuna işte bezleri atarlarmış, köpekleşi düşermiş, pislikler atılırmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradan abdest alınması, temizlenilmesi konusunda e, görüldüğü gibi cevaz veriyor. Böyle bir suyun pislenmeyeceğini bildiriyor. Yani suyun kendini temizleme özelliği de vardır. Ancak burada dediğim gibi bundan az olan, iki kulleden az olan sularda e, içine necaset düşmesi sebebiyle koku, rengi veya tadı değişirse bu konuda hadisler gelmiştir e, değişik tariflerden. Bu vasfılar değiştiği zaman e, olsun necis olur. Yani bu konuda icma vardır. E, rivayetlerde de gelmiştir ayrıca. Evet. Ama suya düşen nesne necis bir madde değilse. Mesela bazılar diyor ki işte Böyle bir icma var. Suya necis madde düştüğü zaman, madde düştüğü zaman işte kokusunu rengini, tadını değiştirirse diyerek mesela sabunlu suyla abdest alınmaz veya kusul alınmaz diyorlar. Bu doğru değildir. Mesela küvet, küvet dolu, işte sabun var, köpük var. Bu caiz midir diye bir şüphe atıyorlar. Bu doğru değil çünkü sabun necis bir madde değildir. Şimdi eğer necis bir madde değilse suyun rengini, tadını veya kokusunu değiştiren şey mesele sadece onun su hükmünde olup olmamasıyla alakalıdır. Yoksa necisliğiyle alakalı değil. Yani necisliği ancak necis bir madde düşüp de onun bu üç vasfından birini değiştirirse necis olur. Ama necis olmayan bir madde düştü. Mesela sabun gibi. Bu onun temizleyici su vasfını kaldırıp kaldırmamasıyla alakalıdır. Mesela suyun içerisinde mesela hoşaf yapılması. Hoşaf olduğu zaman su İsim olarak da ne oluyor? Başka bir maddenin ismini alıyor. Yani hiç kimse hoşafak su demez. Bunun gibi. İsmi de değişmiştir. Vasıla değişmiştir çünkü onun. Ama necis bir maddeyle değil. Temiz bir şeyle değişmiştir. Bunun gibi. Yani su, su adını aldığı sürece bununla temizlik caizdir. Yani temiz suyla. E, temiz maddeye değiştirmiş olabilir. Ama sudan başka bir vasfı almışsa, yani nebize, hoşafa, başka bir şeye dönmüşse, başka bir isim almışsa o zaman temizleyici vasfını kaybeder. Aslen temiz olsa dahi. Evet, 49. Bu ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek içindir. 50. And olsun bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde anlatmışızdır. Ama insanların çoğu nankörlük edip diretmiştir. Burada yine insanların çoğu, insanların çoğunun e, nankör oldukları, e, çoğunun anlamadıkları, çoğunun şükretmedikleri, çoğunun akletmedikleri, insanların çoğunluğunun vasfı bu şekilde bildiriliyor. Yani diğer açık bir şekilde... E, nam yani 116. ayetinde gibi, sen yeryüzündeki insanların çoğuna uyacak olursan seni haktan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve sadece saçmalarlar buyuruluyor. Yani çoğunluk ölçü değildir. Ee, buna bir vurgu var yine. Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Hudeybiye'de gece yağan yağmurun ardından sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirince insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Biliyor musunuz Rabbiniz ne buyurdu? Sabiler Allah ve Resulü daha iyi bilir, bilir derler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, Kullarından bazısı bana iman etmiş olarak, bir kısmı beni inkar etmiş olarak sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur gördük diyen bana iman etmiş ve yıldızlara inkar etmiştir. Falan yıldız sayesinde yağmur gördük diyen ise beni inkar etmiş, yıldızlara iman etmiştir. Bunu Bukhari, Müslim, Malik, Ebu Davud'un'a ve Ahmet rivayet etmişlerdir. 51. Şayet dileseydik elbet her şehre bir uyarıcı, yani bir rasul veya elçi gönderirdik. Katade dedi ki uyarıcı ile kastedilen rasullerdir. 52. O halde kafirlere itaat etme ve bununla, yani Kur'an ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihad ver. atâl Horasani Raymolat dedi ki onlara karşı Kur'an ile cihad et demektir. Yani bu da işte e, nifak ehline karşı da e, cihat. Çünkü Tevbe suresindeki ayette e, münafıklarla da cihad et diye emrediyor Allah Azze ve Celle. Ama münafıklarla silahlı bir cihat söz konusu değil. Bu ancak kafirlerle olur. E, ve onlara sert davran diyor Allah Azze ve Celle yine devamında o ayetin. Burada da işte nifak ehliyle cihadın kitap sünnetle e, olacağına işaret vardır. 53. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinin ki tuzluğu ve acı iki denize veren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur. Mücahit dedi ki, Meracel Bahreyni ifadesi iki denizden birini diğeriyle birleştirdi demektir. Berzahan kelimesi ise tuzlu suyun tatlı suya karışmaması için araya çekilen perdedir. Katade dedi ki ucaç kelimesi acı demektir. Burada e, bu ayetin tefsiriyle ilgili değişik şeyler söylenmiştir. Biz burada Selef'ten sahih olarak gelenleri aktardık sadece. Yani iki deniz, Bazı e, işte dünyada e, suyu tatlı olan ve acı olan e, iki denizin karışmaması kastediliyor diye getiriyorlar. Böyle yerler var çünkü dünyada. Yani suları farklı akıntılarda olan. E, ama Selef'ten gelenlerin ekseriyeti, Gök deniziyle dünya denizinin birbirine karışmamasıdır. Onlar böyle açıklamışlardır. Mesela dünya e, kubbe ile e, çevrili dünya kubbesi e, yeryüzü yeryüzündeki denizler o sema deniziyle birleşmiyor. Bunların arasında bir berzah vardır. Selef'ten gelen e, tefsirler bu minval üzere bu ayeti böyle açıklamışlardır. 54, sudan bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet, yani eğlenme yoluyla akrabalık, yakınlığına dönüştüren odur. Rabbinin her şeye gücü yeter. Enes bin Maik radıyallahu anh'den bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip azil hakkında sordu. Yani doğum kontrolü için uygulanan yöntemleri sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet kendisinden çocuğun olduğu suyu bir kayaya akıtsan bile, Elbette Allah Azze ve Celle ondan takdir ettiği şeyi çıkarır. Muhakkak ki Allah yaratacağı canı yaratır. Bunu Ahmet Ziyarul Makdisi, İbni Yasmeh Ebu Tayyir el-Muhallis, el-Muhallisiyat'ta Bezzar, İbn Ebi Hatim rivayet etmişler. Zerbani Es-Sahiyya'da tarih etmiştir. Yani e, doğum kontrol metotları Allah'ın takdir ettiği bir canın e, dünyaya gelmesine mani olamaz. E, i̇nsanlar bunu yapıyorlar. Yani Kerahatle birlikte buna cevaz verilmiştir. Yani sahabe diyor ki biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy inerken e, azil yapardık. Bundan yasaklanmadık. Yasaklanmamışlardır ama e, hakikatten de bir şey değişmez. Yani Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. E, bunun canlı e, bir örneğini... Hakim Muhineddin Çeşti Amerika'da yaşayan Allah Alem ya Hindistanlı ya Pakistan asıllı birisi araştırmacı yazarlardan birisi o aktarıyordu kitaplarından birisinde diyor ki bir aile yani bir karı koca her türlü yöntemi denediler bu doğum kontrolü yöntemlerinden ama çocuklarının olmasına mani olamadılar en son vazektomi bile yaptılar yani kısırlaştırma dedikleri vazektomi de yaptılar Onda da yine çocuğu oldu. Bu rahim aldırma gibi şeye başvuruyorlar. Yani onu kitliyorlar mı? Artık bir şeyler yapıyorlar. E, kilitliyorlar rahimi. Buna rağmen yine e, çocuk olmasına mani olamadılar. Diye böyle bir vakayı da anlatıyor. Yani Allah'ın dilediği mutlaka olur. E, yani olaylar İş, emir tamamen Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Yani senin işte bu koruma yöntemlerini kullanman veya kullanmaman bunu çok etkilemez. Allah'ın dilediği mutlaka olur. Katade dedi ki Allah sonradan oluşan akrabalığı yani evlilik yoluyla oluşan akrabalığı nesep akrabalığıyla zikretmiş ve 14. Kadını haram kılmıştır. Bunların 7'si nesep akrabalarından, 7'si de sonradan oluşan, yani evlilik yoluyla oluşan akrabalıklardandır. Allah'ın haram kılması ikisinde de eşittir. Nitekim süt akrabalığında da aynı şey. Söz konusu süt emme yoluyla oluşan akrabalıkta, yani sayı olarak aynı değil tabi ama haram kılmanın vasfı açısından. Yani e, nesepin haram kıldığı şeyi rada da süt emme de aynı şekilde haram kılar buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nitekim Taus bin Keysan dedi ki, süt emme akrabalığı, sihriyet yani sonradan olan akrabalıklardandır. Said bin Cübeyr'den bir adam İbn Abbas radıyallahu anh'a geldi ve dedi ki, Allah Teala'nın ve kâne rabbuke kadîrâ yani Rabbin kadir idi buyurduğunu işittim. Sanki olan bir şey gibi, sanki geçmişte o e, kadir idi, şimdi değil gibi. Değil, bu manada değil mi diye sordu İbn Abbas radiyallarına şöyle cevap verdi şüphesiz Allah ezeli ve ebedidir o el evveldir el ahirdir el zahirdir ve el batındır yani buradaki e, işte Arap dili kurallarına göre bugün nahiv e, dili kramer kuralları o kenar, işte kane işte bu idi demek geçmiş zamandır falan diye getirirse yani Kur'an böyle değil yani buradaki ifade kastedilen bu değil buna İbn Abbas radiyalların cevabı budur yani Allah Ezeli ve ebedidir. Onun sıfatlarını sayarak bununla yetiniyor. 55. Allah'ın dışında kendilerine ne fayda ne de zarar verebilen şeylere kulluk ediyorlar. Kafir Rabbine karşı gelene yardımcıdır. Rabbine isyan edene karşı gelene yardımcı, Ona arka çıkar. Katade dedi ki Allah'ın dışında putlara taşlara ibadet ediyorlar. Mücahit zahira kelimesi yardımcı demektir. E, bu aslında zahira kelimesi yani sırt sırt kelimesinden geliyor. Yani arka çıkmak demek. Şabi Raimullah dedi ki el kafiru ifadesiyle Ebu Cehil kastedilmektedir. Yani o Allah'a karşı gelenlere destek olan, arka çıkan Ebu Cehil'dir. O kastediyor dedi. İbnü Cerrah dedi ki Ebu Cehil Rabbine karşı şeytana yardımcıdır. O kastediyor dedi. 56 Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 57 de ki buna karşılık sizden Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir karşılık ücret istemiyorum. Katade Rahimullah dedi ki ayetin anlamı Rabbine itaat etmek isteyen kimseler olmanızı istiyorum demektir. 58. Ölümsüz diri olana tevekkül et. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını onun bilmesi yeter. Şehir bin Havşep Rahimullah'tan Selman Radyalan Medine yollarından birinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştı. Selman İslam'a yeni girmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme secde etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana secde etme ey Selman, hiç ölmeyen diri olan El-Hayyya secde et. Bunu İbn-i Nebi Hatim, tarihi ispiyanda Ebu Hasan Hasen rivayet etmişlerdir. Katade dedi ki Allah'a hamdiyle tesbih etmenin manası onu bilmek ve itaat etmektir. 59 Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Rahman'dır. Bunu bir bilene sor. Ebu Aliye dedi ki, istiva kelimesi yükseldi demektir. Evet, bu ayette dünyanın düz oluşunu ifade eden ayetlerden birisi. Çünkü Allah azze ve celle göklerle yeri daima birbirinin karşılığı olarak zikrediyor. Yani gökler nasıl yediyse yerler de yedidir. E, bu da bildirilmiştir. Yedi yer. E, ve ne diye Talak suresindeki ayette yani gökleri yedi kat zikrettikten sonra ve ne diyerek yerin de yedi kat olduğunu bildiriyor. <gülüyor> yer daima göklere karşılık olarak zikredilmiştir. Yani dünya şayet işte kainat uzay içerisinde bir yuvarlak bir top gibi olsaydı göklere karşılık e, yerin zikredilmesi bir mana ifade etmezdi. Yani yeryüzü semaların kainatın zeminidir. Bizim havada gördüğümüz işte gezegenler, yıldızlar, ay bunların hepsi de bu dünya göğündedir. Ya yani bu ayetlerde zaten açıkça ifade edilmiş. Ve laqad zeyenne sema'at dünya bir mesabiha. Yani dünya sema'ı Kandillerle süslenmiştir, yıldızlarla süslenmiştir. Güneş, ay ve yıldızlar, gezegenler bunların hepsi dünya semağındadır. Arz ise alabildiğine büyük bir alandır. Büyük bir alan yani semalar kadar aynı şekilde arz yaratılmıştır. Bunlar birbirinin karşılığıdır yani. Yedi gök ve yedi yer. Dolayısıyla bu dünyanın arzının düz bir zemin olduğunu gösteren ayetlerdendir. 60. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman Rahman da neymiş? Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç derler ve bu emir onların nefretini artırır. 61. Gökte burçlar kılan, onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay barındıran Allah yücedir. Katade dedi ki burçlardan kasıt yıldızlardır, kandille kastedilen güneştir. 62. İbret almak ve şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de odur. İbn-i Abbas Radyoğlu'na dedi ki, kişi gece yapacağı şeyi yapamayınca onu gündüz telafi eder. Gündüz yapacağı şeyi yapamayınca da onu gece telafi eder. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste 63'ün, Furkan suresi 63. ayetinden devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü eline ilahe illen tebahtikele aşerikelek ve estağfurike ve tubileykim.